765 numaralı konu Hazreti Peygamber'in yatalak birisini gördüğünde şükür secdesine kapanması. Evet, Hazreti Peygamber yatalak birisinin yanından geçerken inip secdeye kapandılar. Daha sonra Hazreti Ebubekirle Ömer de bu hastanın yanında geçerken aynı şekilde inip şükür secdesi yaptılar.